أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البين ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا ve رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِنْفَضُّوا ile وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَهْوَ مِنَ الْتِجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ Sevgili kardeşlerim, Cuma namazı ve onunla ilgili hükümleri içeren bu Cuma suresinin 9, 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde ve buna bağlı e, sebebimiz zül ve tefsir ve yorumlardan çıkan içtihadi konuları e, ele alıp aktarmaya ve tahliline çalışacağız. Birinci okuduğum ayet-i kerime, Süre-i Cuma ayet 9'da, Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin Alışverişi bırakın Bu bilirseniz sizin için çok hayırlıdır 10. ayet kelimede Artık namazı kılınca yeryüzüne dağılın Allah'ın fazlından nasipler arayın Kurtulmayı umuyorsanız Allah'ı çok zikredin 11. ayette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 ee, daha sonra buna bağlı bu ayet kelimesi bağlı e, birçok konulara cevap aranacak bu açıdan ayet kelimesi tek tek ele almakta fayda vardır. Ya yehle amenu ey iman edenler idanu diye lis Salati namaza nida olunduğunuzda nida ne demek nida nu diye aynı kökten Birisi aktif, diğeri pasif fiil olarak aynı kökten gelmektedir. Nidanın yüksek sesle çağırmaya ve nida etmeye denildiğini bilmiş olalım. Burada ise ezan manasıdır. Cuma kelimesi, Türkçe'de cuma diye kullandığımız günün adıdır. Ve haftalık bayramlarımızdandır. Bugün Cuma diye bilinen bu isim bir zaman sonra Cuma adıyla anılan ve daha önceleri farklı isimle anılan bir gündür. Fesav kelimesi fevas Fesav Fesav say kökünden gelen bir e, kelime say Safa Merve arasındaki sahi diye geçen kökle aynıdır. Hızlı yürümek koşma anlamındadır. Ayetin manası hızlı değil, normal bir yürüyüş ise de kastedilen o işin kesin yapılması ile ilgili sebebün üzülüm ve ayetin bütünüyle ilgili yorumlardan hareketle zikrullah kelimesinin e, zikirden maksadın sahi olan Kavle göre Cuma Hüt, Cuma namazı ve Cuma hutbesi her ikisi de Zikrullah ile ilgilidir. Burada anlaşılan da budur. Ve Zerül Bey alışverişdir ve onun terkidir. Kodiyatı sala namazı bitirdikten kıldıktan sonra demektir. Fenteşiru, intişar, kökünden gelen bir fiildir. Yayılmak, dağılmak manalarına. Veptegu, iptiga kökünden gelen bir fiil. Bir şeyi talep etmek, istemek manasıdır. Burada sadece isteme değil, aynı zamanda o işi yapmaya yönelik bir fiil olmuştur. Min fazlillahi den, oradaki fazl ilahi ee, Buradayın maksat rızık ve ticari helal kazanç, infidu ileha ee, bir yerden dönmek, oradan dağılmak anlamına ve terkuke qaime seni ayakta bıraktılar. Hayırul Rızığın rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır şeklinde bir kelime. Yorumu ve tefsiri yapıldıktan sonra icmani olarak ayetten çıkan anlam şöylece özetlenebilir: Cuma namazın edasından zikir ve ibadet ya e, hübeden sonra e, sizin için daha hayırlı ve hayırlı kısmetler ve bereket. Ve cuma namazını eda ettikten sonra ihtiyaçlarını gidermek için yeryüzüne dağılın emri anlaşılıyor. Ee, ve allah Teala fani dünyayı ahirete tercih eden bir kısım halktan haber vererek, onlar bir ticaret, bir malın satışı veya bir dünya eğlencesi duydukları zaman, dünya metaına yönelip Resulullah'ı hütbe okurken bırakıp gitmiş olmalarını yeriyor ve eğer düşünselerdi bilirlerdi ki Allah katında olan sevap orada kazanacakları ticaret ve eğlenceden daha hayırlı ve daha baki ve kalıcıdır. Ve seni bırak yüzüstü orada bırakmazlardı diye bu ayet-i anlamış oluyoruz. Bu ayetteki birebir tercih sebebi yani dünyadaki ticaretin zararı olan alışveriş ihtiyacının e, ibadet anında yapılmış olmasının yanında bir de e, dünya nimetlerinin e, kalıcı olmadığını, ahiretin ise kalıcı ve baki, ebedi olduğunu ve buradan bir benzehtimeyle yapılan işin yanlışlığıyla birlikte insanları kendisine gelmeye, yapılan yanlışın düzeltilmesine davet söz konusudur. Bu öz, e, özetten sonra ayetin sebebin üzülü konusunda üç farklı görüş kitaplarımızda mevcuttur. Bunlardan Ebu Hayyan hütbeyi bırakıp gidenler hakkında şöyle rivayet vardır: Medine'de kıtlık ve pahalılık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hütbedeyken Dıhiyetül Kelbi erzak dolu bir kervanla Medine'ye geldi. O zaman halka kervanın gelişini duyurmak için davul ve def çalarak bu sesi duyan sahabiler kervanı görmek için mescidi hutbe'ye okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktılar. Yalnız 12 kişi geriye kaldı. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi der. Ee, bir diğer rivayeti İbn Kesir'den Ebu Ya'la'dan Ebu Ya'la'dan anlatır. Ee, ve bu senetle yapılan rivayetin Cabir bin Abdullah'a dayandırılır. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü hütbe okurken Medine'ye bir erzak kervanı gelir. Burada kervanı kim getirmiş belirtilmiyor. <gülüyor> Sahabiler hep oraya koştular. Resulullah sallallahu yanına yalnız 12 kişi kaldı. Bunun üzerine Resulullah Efendim sana senin nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer hepiniz gitseydiniz bu vadiden üzerinize ateş akardı buyurdu bunun üzerine onlar bir ticaret yahut bir oyun bir eğlence gördükleri zaman diye başlayan ayet indi. Evet. Yani 11. ayet-i kerime وَاِذَا رَعَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْ وَنِنْ فَضُّ اَوْ لَهْ وَنِنْ ve اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Ayetin bölümü indi. Bu sebebin nüzül, e, iniş sebebiyle ilgili en son rivayet ise İmam Ahmed radıyallahu anh Buhari ve Müslim ve Tirmizi'de Cabir bin Abdullah'da yapılan bir rivayeti gösterir. Bu ki Cuma günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hütbe okurken Medine'ye bir ticaret kervanı geliyor. Asap koşarak oraya gittiler. Yalnız ben, Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de içinde bulunduğumuz 12 kişi kaldı Resulullah'ı dinleyen. Bunun üzerine onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman Ayetin bu kısmının indiğini söylerler. Ayetin tefsirinden çıkan birkaç incelikler var. Birinci incelik, cahiliyet döneminde Cuma gününün ismi Arubet, Yuvmu Arubet idi. Yani Arapların günü manasında. O gün ilk olarak Cuma ismi verildi. Ve bu ismi veren kişinin isim babası, Kabe rivayidir. Bu bugüne cuma isminin verilişi hususunda rivayet geniş şekilde şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden önce Medine halkı bir gün bir toplantı yaptı. Ansar olanlar Yahudilerin toplandıkları bir günleri vardır. Hristiyanların da toplandıkları bir günleri vardır. Biz de bir gün tayin edelim de ve o gün Allah'a şükür ve zikir edelim dediler. Cuma günü gelince Esad bin Zürare Zerare radıyallahu an etrafında toplandılar. O da onları iki rekat namaz kıldırdı ve vaaz etti. İşte o günden itibaren yevm Cuma oldu. Esad bin Zürare radıyallahu anh'ın bir koyun keserek onları Öyle ve akşam yemeğe verdi. İşte bu İslam'da kılınan ilk cuma namazının başlangıcı. Bu inceliğin esası cuma günü ve cuma gününün ıı, tanımlamasıyla ve isim babasıyla ilgili. İkinci incelik, hemen Allah'ı zikretmeye gidin ayetinin bölümüyle ilgili ki, Ayeti müminlerin cuma namazına canlı, zinde ve azimli bir şekilde gitmelerine işaret eder. Çünkü ayette say hemen gidin tabiri kastetmiş. Eee burada kastedilen ciddiyet ve tazim ifadesi de mevcuttur. Yoksa mutlak manada koşup gitmekten koşup gitmek anlamak olmaz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de namaz vakti gidildiği zaman namaza koşarak koşarak değil vakur adımlarla hazır ve güzel bir gidiş tarzı sergilerdi. Bu manaya olduğuna delil ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis rivayetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiği zaman namaza koşarak adım değil vakur adımlarla gidiniz yetişirseniz imamla beraber yetişmezseniz başında yetişemezseniz yetiştiğiniz yerde imama uyar. İmam selam verdikten sonra namazınızı tamamlarsınız buyurmuş olduğu bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif kütüb Sitte'de Ebu Seleme radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bazı alimler Koşar adımdan maksadın e, kalbin yönelmesi ve niyetin olması oluşması anlamında anlamışlardır. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşe göre e, camiye koşarak gitmeyi yasaklamıştır. Müslümanların namaza sükunet ve vakarla gitmelerini icap eder denilmektedir. Üçüncü incelik, ayette her ne kadar yalnız bey satış zikredilmiş ise de bundan maksat her türlü alışveriş muamelatı kapsamı içindedir. Bu Hayyam, cuma vaktinde birçok şey haram olduğu halde neden ayette yalnız alışveriş zikredilmiştir? Sorusuna, çünkü diyor, halkı en çok meşgul eden alışveriştir o saatlerde köylerden şehirlere halk alışveriş için gelir, alışveriş yaparlar. İşte bunun için allah Teala ibadeti emretmiş, cuma namazının bitimine kadar da dünya ticareti yasaklanmıştır. Buna riayet olsun diye belki de Anadolu'da birçok yerde cuma ile pazar günleri farklı günlere alınmıştır. Dördüncü incelik selefi salih'in sırrına ermeseler bile her şeyde Resullaha uyarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumalarının sebebi de onu çok sevmeleriydi. Bu açıdan selefi salihinden birisi rivayetli şöyledir. Cuma namazı kılındıktan sonra camiden çıkar ve bir müddet çarşıda dolaştıktan sonra yeniden mescide dönerek uzun zaman namaz kılardı. İçin böyle yaptığı sorulunca kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Bunun için biz de böyle yapıyoruz derlerdi. Artık bu namazı kılınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlı kereminden nasibinizi alışveriş yaparak arayın. ayetini okudu. İkinci incelik kurtulmayı umuyorsanız Allah'ı çok zikredin. Ayetinin inceliğidir. Allah Teala rızık aramaya Koşmayı ve ticaretle uğraşmayı emretmiştir. Rızık arama çoğu kez insanları gaflete sevk eder. Hatta dünya malını biriktirmek için yalana, hileye, aldatmaya sevk edebilir. Bunun için Allahü Teala çok zikretmeyi emretmiştir. Dünya met meta fanidir. Bunu unutmadan ticaretle meşgul olun. Ahiret yurdu ise bakidir. Onu da hep düşün. Bu iki denge insanın ufkunu açabilir, davranışını adalet yapabilir. Nitekim bir ayet-i kerimede müminlerin vasıfları anlatırlar, anlatılırken öyle adamlar vardır ki onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı zikretmeden, dost doğru namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. İşte mevzumuzun incelik diye bahsettiğimiz üzerine durulması gereken daha sonra buna bağlı olarak farklı iştihadlarda bulunulacağı mühim noktalar üzerinde böylece birkaç kelimele durmuş oluyoruz. Evet, Cuma günü faziletiyle ilgili bazı hadis rivayetleri şöyledir. Bir, Müslim'de geçen Ebu Hureyre'den yapılan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennette sokuldu. Oradan da o gün çıkartıldı. Kıyamet de ancak o gün kopacaktır. Bu rivayet e, Müslim'de geçmektedir. İkinci rivayette İmam Malik radıyallahu anh'tan muvattasında mevcut olan bir rivayettir. Üzerine güneşin doğduğu Günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. Cennetten o gün çıkarıldı. Tevbesi o gün kabul edildi. O gün öldü. Kıyamet de o gün kopacaktır diye bu rivayet. Başka bir rivayet de bu Davud'tan sünnende yapılmıştır. Hakikat günlerini en eftali cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratılmıştır. O gün vefat etmiştir. Kıyamette o gün kopacaktır. Bu ayette geçen şer'i bazı hükümlerle ilgili e, bilinmesi gereken ya da bu ayette hangi şer'i hükümler çıkar? Birinci hüküm, bu ayetten çıkan hükümler, e, duyduğunuz zaman hemen koşacağınız ezan hangisidir? Bu konuyla ilgili bazı farklı hükümler var. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çıkarıldığınız çağrıldığınızda e, o zaman Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın ayeti, Cuma günü alışverişi terk ederek camiye gitmeyi farz kılmıştır. Bazı alimlere göre ayette nidadan maksadın minarede okunan ezandır. Diğer bazı alimler ise ayetteki nidadan maksat İmam minbere çıktıkta hütbe okumaya başladığı zamanki okunan ya da ondan önceki okunan ezandır. Birinci görüşün e, delili, e, nidadan maksadın ilam, koşmakta ancak ilam ile farz olur. Bu ilam da Hz. Osman'ı ilave ettiği minareden okunan birinci ezandır. Hz. Osman halkı çoğalıp evler camide uzaklara yayılınca kendi evin üzerinde bu ezanın okunmasını emretti. O tarihte günümüze kadar da bu şekilde uygulama devam etmektedir. Bu hususta Buhari'de sahib bin Yezid'den yapılan bir rivayette şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'in devirlerinde Cuma günü birinci ezan İmam Minber'e çıktıktan sonra okunurdu. Hazreti Osman halkın çoğaldığını görünce üçüncü bir ezan ekledi, ilave etti. Bu ezan Hazreti Osman'ın Hazreti Osman'ın Zevra isimli evin üzerinde okunurdu. Bu şimdiki uygulamada kaldırılmıştır. Bu ee, dışarıdaki uzun ee, cemaat, çok far, e, kalabalık cemaatın uzun yerlerde olduğu zaman okunması caiz olan ya da şimdi hoparlarda yerine gelmiştir. Uziciden kalkmıştır. allah Teala cuma namazın hütbeden ötürü iki rekat indirilmiştir. allah Teala cuma namazın hütbeden Dolayı iki rekata indirmiştir. Yani aslında hütbe daha fazla olması için iki rekat kılınmıştır. İmam Minber'e çıktıktan sonra okunan ezanla camiye gidilecek olursa halk hütbeye yetişemez. Resulullah Aleyhisselam döneminde halkın ilave ezana ihtiyacı yoktu. Çünkü sayıları az ve evleri mescide yakındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şerih hükümleri öğrenmek maksadıyla ve camiye vakitten çok erken gelirlerdi. Bu sebeple imam, imam minbere çıkınca ezanı rahatlıkla duyabilecek yakınlıkta ya da uzaklıktaydı. Hemen hazırlanarak hütbeye yetişirlerdi. Bu görüş hanefiler ve zahir ve itimat edilen görüştür. Bu görüşü bazen hanefiler şöyle izah eder. Birinci ezanla alışveriş terk ederek camiye koşmak farzdır. Çünkü allah Teala ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye koşun, alışverişi bırakın buyurulmuştur. Resulullah Aleyhisselam devrinde olmadığı hakkında neden bu ezana itibar ediliyor? Çünkü ezandan maksat ilandır, duyurmaktır. Duyurmak da bu ezanla meydana gelmektedir. Bu Hanefi mezhebinin e, sahih olan görüşü de budur. Bazı alimlere göre muteber olan hatibin minbere çıktığı andaki okuduğu hütbeden önce okunan ezamdır. Çünkü Resulullah Sellem zamanında ezandan başka e, ikinci bir ezan uygulanması yoktu. Bu görüş alimlerin çoğuna göre zayıftır. Çünkü ikinci ezana itibar edilirse Cuma'nın ilk sünnetlerinin kılınması ve hütbenin dinlenmesi mümkün olmayacağı gibi Cuma'nın kaçırılma tehlikesi de mevcut olur. Bu konuda daha fazla bilgi için elbette mezhepler, dört mezhepler e, kitabına e, bakabiliriz. İkinci görüş ve delilleri şöyle sıralanır. Bir, alışverişin terkiyle camiye koşmayı icap ettiren ezan, İmam minbere çıktıktan sonra okunan ezandır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yalnız bu ezan vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere farzlarını vaktinde eda etmelerini herkesten daha çok isterdi. Eğer hatibin hütbeye çıkmasından önce camiye gelmek farz olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan eder. hütbeyle ezan arasında bir fasıla verirdi. Halkın hütbeye ulaşmasını sağlardı. İkinci görüş, ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Ayetin tefsirinde İbn Ömer radıyallahu anh, ve Hasan-ı yapılan bir rivayette, İmam Minber'e çıktığı ve karşısında ezan okunduğu zaman halk Cuma için çağrılmış olur. Ayetin tefsiri de gerçek anlamda budur. Bunun dışında tefsirlere itibar edilmez denmektedir. Bu görüş İmam Cessaz. Üçüncü bir görüş, namazı kılan adamın hadislerinde delalet ettiği gibi birçok faydalardan dolayı camiye erken gitmesi menduptur, güzeldir. Şurası muhakkak ki alışverişin haram edilmesi, herhangi bir şeyin yapılmasının günah olduğuna hükmedilmesi başka bir şeydir. Bu, hatibin minbere çıkmasından sonra okunan ezanla olur, bir mendubu idrak etmek başka bir şeydir denilmektedir. Bu ikinci görüş, alimlerin cumhurunun görüşüdür. Hanefi fukasından bazıları da bunu kabul eder. İkinci hükümle ve onların e, delilleriyle ilgili böyle söylendikten sonra şimdi ikinci bölüm, e, ayette çıkan ikinci hüküm. Ezan okunurken veya ezan okunduktan sonra yapılan alışveriş sahih midir? Ayette gelip geçen alışverişin e, zi bırakın cümlesi. Ezan okunduktan sonra alışveriş Diğer muameliyatın haram olduğuna delalet eder mi sorusu? Alimler, ezanla cuma namazı bitimi arasında yapılan akitlerin sahih veya fasit olduğu hususunda farklı görüşlere sahiptir. Bazı alimlere göre ayetteki alışverişi bırakın cümlesi varid olduğu için yapılan akitler fasit ve geçersizdir. Alimlerin ekserisiyle göre ise yapılan alışveriş ve muamelatın diğer akitler Haramdır, fakat fasit değildir. Bu akit, gasp edilen yerde kılınan bir namaza benzer. Bunun gibidir. Gasp edilen yerde kılınan namaz sahihtir, fakat kerahetle sahihtir. Hangi vakti yapılan e, alışverişler haram kılındı sorusunda, e, iki görüş vardı. Birinci görüşe göre, cuma günü alışverişin haram olduğu Vakit, zeval vaktinde cuma namazının bitimine kadar olan vakittir. Dahak ve ata ve hasan bu görüştedir. Rahmetullahi aleyh mecmal. İkincisi ise, hütbe ezanından namazın bitimine kadar olan vakittir ki İmam-ı Şafi bu görüştedir. Rahmetullahi aleyh. İmam Malik, Rahmetullahi aleyh görüşüne göre namaz için ezan okunduğu zaman alışveriş terk edilmelidir. Ezan okunduktan namaz bitimine kadar olan zaman içinde yapılan akitlerin hepsi geçersizdir. Bazı alimlere göre ise haram olan vakitte alışveriş yapmak caizdir. Buna caiz gören alimlerin ayitteki alışverişi bırakın cümlesinin, alışverişin terkinin farz olduğuna değil, bu bilirseniz sizin için çok hayırlıdır cümlesinde işaret edildiği sünnet olduğuna göre delayet eder. İmam-ı görüşü de budur. Çünkü İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyhi göre ezan okunduktan sonra yapılan akit geçersiz değildir. Kurtibi sözlerini şöyle tamamlar. Sahih olan ezan okunduktan sonra yapılan bütün akitler fasit ve geçersizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim emrettiğimiz her şey reddolunur buyurmuştur. Eyyetten çıkan Üçüncü hüküm de Cuma'nın sıhhati için hütbe şart mıdır konusudur. Bu konuda ayette Allah'ı zikretmeye gidin ifadesinde hütbenin Cuma'nın sıhhat şartı olduğuna delalet ettiği. Burada ise Allah'ın zikrinden kasıt ister vaaz ister vaaz ile birlikte namaz olsun her iki durumda da hütbe zikrin içinde geçmektedir. Buna göre hütbe Cuma'nın sıhhatini şartlarından olmaktadır. Cuma namazının iki rekat kılınmasından maksat da hütbe ve vaazı dinlemek. Buna göre Cuma hütbesi farzdır. Fukaha'nın cumhurunun görüşü de budur. Yani bu manada e, Cuma günü yapılan zikrin esasını hütbe teşkil etmiş olur. Yalnız Hanefi fakirlerine göre Cuma günü okunacak hütbenin örfen hütbe olması şart değildir çünkü Allahü Teala ayette herhangi bir tafsilat vermeden yalnız zikir demiştir. Öyleyse şart olan zikirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde nakledilen hüdüğe de bir zikirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna devam etmesi ise farz olduğundan değil, vacip veya sünnet olduğuna delat eder. Şafii ve Hanbelilerin görüşlerine göre ise hatibin hütbenin bütün şartlarını haiz iki hütbe olması ve okuması şartı vardı. Hütbelerin şartları ise Allah'a hamd etmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam getirmek, Kur'an'dan bir ayet okumak ve halka takvayı tavsiye etmek şeklinde anlatılır. Şafilere göre hütbeden müminlere dua etmek de hütbenin şartlarından olarak kabul edilir. Malikilerde bu konuda e, hütbede tek bir şart vardır. O da halkın örfüne, adetine göre hütbe veya vaaz nasihatta bulunmaktır. E, e, bu, e, ayette, bu üç ayetten çıkan e, dördüncü hüküm ise Cuma namazı kaç kişiyle kılınır konusudur. Fakihler cemaatin Cuma'nın sıhhat şartlarından olduğunda ittifak etmişler. Çünkü Efendimiz s.a.v. Cuma'yı cemaatle kılmak her Müslüman üzerine farz olan bir haktır. Ancak köle, kadın, çocuk, hasta, müstesna buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçmektedir. Zaten bu namaza cuma namazı denilmesinde de cemaatle kılınması icap ettiği içindir. Tek başına namaz kılan birisine cuma kıldı denilmez. Hanefilerde Cuma namazının kılınabilmesi için imamla birlikte en az 4 kişi olması lazımdır. Şafii ve Hanbellere göre Cuma namazının kılınabilmesi için en az 40 kişi bulunması gerekir. Malikileri ise Cuma namazının kılacakların belirli bir sayıda olmasına şart koşmamışlardır. Malikiler bunlara göre bir köy, bir köy meydana getirilebilecek veya aralarında çeşitli alışverişte bulunabilecek bir sayı lazımdır. Buna göre 3-4 kişiyle Cuma namazı kılınamaz. İbni Hacer de bu görüşler içinde delilin en kuvvetli olan görüşün malikilerin olduğunu söylese de tabi ki her meslemin farklı haklı olma e, iştihat söz konusudur. Cuma namazı başka hükümler de var ise de biz özetle böylece sıralamış oluruz. Son olarak aitli alınacak dersler noktasında altı nokta üzerinde duruyoruz. E, belli şartlarla mükellef olan her Müslüman cuma namazını kılmazlığıdır ve ona farzdır. Hütbeyi dinlemek, cuma namazına gitmek gerekir. Ezan okunuktan sonra alışveriş ve diğer muamele haramdır. Ezandan önce ve namazdan sonra ticaret ve diğer işlerle uğraşmak caizdir. Rızık Allah'ın kudretindendir. Bununla birlikte insanların kazanç yollarını araması emrolunmuştur. Müminlerin dünya ticaretleri ahiret ticaretlerine engel olmaması tavsiye edilmiştir. Şimdi biraz güncel olsun diye aktüel olan bir iki konuya da burada e, dokunalım. Birincisi e, Cuma'nın sıhhatinin şartlarıyla ilgili problemlerin bulunmasıdır. Bu durumda e, Cuma'ya ihtiyaten öğle namazı e, kaza, eda ya da eda manasında kaza şeklinde kılınabilir ihtiyatı. Çünkü Cuma'nın şartlarından e, görüldüğü gibi bir köyün birlikte kılınması gibi şartlar da bazı mezheplerde öne çıkmaktadır. Yani bir köy eğer bu kadar çok insan yoksa diğer köylerle birleşerek namaz kılmaz söz konusu. Veyahut da Darülhat, Darülislam şeklinde problemli olan devletle e, halkın, dininin birbirine e, barışık olup olmadığı durumlarda bu şartların yerine gelip gelmediği söz konusu şüpheye düşmektedir. Bu açıdan yapılabilecek en uygun iş, böyle bir problemler göz önünde bulundurduğumuzda ihtiyatan öğle namazını da kılmaktır. İkinci bir soru, Cuma'nın kılınmadığı yerlerde o ülke Müslüman olabilir mi? İkin, başka bir soru buna bağlı olarak, Cuma'nın kılındığı, ezanın okunduğu, Kur'an'ın diğer İslami hükümüne birçok şeylerin yapıldığı ülke, İslam ülkesi kabul edilir mi? Buna verilecek cevap, Cuma'nın kılındığı, ezanın okunduğu, İslam'ın birçok bölümünün yaş rahatça e, yaşandığı ama muamelatin olmadığı ülkeler de İslam ülkesidir. Ama devletler zaten kendilerini İslam devleti şeklinde kabul etmediği için bu, bu sorunun cevabın dışında kalmıştır. Bir ülke, eğer ki ezan okunmuyor, cuma kılınmıyor, diğer ibadetleri yapamıyorsa, o zaman or orada o Darül Harp ya da İslam e, ülkesi olmayan bir ülke diye tanımlanır. Böylece kısa e, bir özet yaptık. Cuma ile ilgili bilinmesi gereken birçok hükümlere ışık tutmaya çalıştık. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlara vesile olsun. Esselamu